Allah'tan rızık istemeyin. Allah'ın izniyle, Allah'a الله olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a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 Mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bizleri Kur'an'ı azimuşşanın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Yine Rabb-u Teala siz kerim kardeşlerimin Kur'an'dan azıklanabilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretleri katında ecir ve hasanatla muavele buyursun inşallah. Muhterem Hazirun ve çok değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere Geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 66. ayeti Celile-i Tayyibesini işlemiştik. Tabi yine ayetler birbirleriyle alakalı olarak devam ediyor. Bu münasebetle kısa da olsa yine geçtiğimiz haftanın ayetlerini hatırlamak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hatırlayalım kerim kardeşlerim 66. ayeti kerimede hatta 64, 65, 66 diye ele alacak olursak Allah subhanehu ve teala beni İsrail'e bazı hatlar tayin etmişti. Yani şunları şunları yapabilirsiniz, şunları şunları da yapmayacaksınız diye. Ve hatırlayın bunu balık ayeti üzerinden anlatmıştık. Yani Allah Subhanahu ve teala beni İsrail'e cumartesi günü avlanmayı yasak etmişti. Ama onlar Allah'ın bir hududunu, bir sınırını ihlal ettiler. Ve 64, 65, 66. ayeti kerimeler sözlerinde durmadıkları için, Allah Azza ve celle'nin kendileri için tayin ettiği sınırlara riayet etmedikleri için, Allah Subhanahu ve teala, hem onlara şahit olanlar ve de sonradan gelenler için ibret olsun diye onları maymuna çevirmişti. Ve bu ayeti kerimeleri uzun uzun üzerinde durarak işleme gayreti içerisinde olmuştuk. Bugün ise 67. ayeti kerimeden ele alacak olursak kerim kardeşlerim Allah subhanahu 67. ayeti celileyi e de sadece mealen veriyorum. Beni İsrail'den inek kesmesini ister. Ki Bakara suresine de adı verilen o kelime işte bu ayeti i kerimede geçmektedir. Allahu Azimuş Şan Beni İsrail'den bakara kesmesini ister. Yani inek kesmesini ister. Şimdi bu bir taleptir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azimuşşan Risaletin sahibi peygamberinden o dönemin muhataplarına yönelik bir emir tevdi etmiş. Demiş ki şu şu şu işleri yapınız. İşte bunlardan bir tanesi de nedir? İnek kesme ameliyesidir. Ama bu ayetin daha iyi anlaşılabilmesi için ilk öncelikle bir konunun aydınlığa kavuşması gerekir. Aynı ayeti kerimenin içerisinde mealen devamla diyor ki biz beni İsrail'den inek kesmesini istedik onlar ise reaksiyon olarak ey Musa bizimle dalga mı geçiyorsun? Ayet böyle huzuve dalga mı geçiyorsun? Musa aleyhisselamın reaksiyonu ise ben cahillerden olmaktan Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Şimdi bu diyaloğu karşılıklı reaksiyonları daha iyi anlayabilmek için ilk önce olayın geçmişine bir bakmak lazım gelir. Şimdi Allahu u Azimuşşan Beni İsrail'den niçin inek kesmeyi istiyor? Şöyle bir hadise ceryan ediyor muhterem Hazirun. Beni İsrail'in kavimleri arasında bir münakaşa çıkıyor ve bir kişi katlediliyor. Bir kavga sırasında yahut da herhangi bir nedenden dolayı rivayetler muhteliftir. Katlediliyor. Yani ortada bir maktul var ve onun katili aranıyor. Hani 12 tane boydan bahsetmiştik ya beni İsrail. Kim öldürdü acaba? Kimin öldürdüğünü de tespit edememişler. Geliyorlar Musa aleyhisselama diyorlar ki biz şu maktulun katilini bulamadık. Öyleyse bizim için Rabbine dua et istiyanda bulun da bize katili göstersin. Olay bu. Bu hadise Beni İsrail kavmiyle Musa aleyhisselam arasında cereyan ediyor. Bunun üzerine Musa aleyhisselam gider ve tekrar Beni İsrail'e gelir ve bu ayetle gelir. Subhanallah. Der ki Rabbim sizden inek kesmenizi istedi yani Beni İsrail'in talebiyle Allah Azza ve Celle'nin onlardan istediğinin arasında dağlar kadar fark var Beni İsrail ne tasavvur ediyordu neyi bekliyordu kerim kardeşlerim yani Allah Azza ve Celle Musa Aleyhisselam'a haber verecek katili bulacağız halbuki Allah Subhanahu ve Taala'nın muradı ise Sonraki ayeti kerimelerde de bu geçecek inşallah. Yani kesilen ineğin bir uzvuyla, eliyle, ayağıyla katilin, özür diliyorum maktulun yattığı kabire vuracak ve Allah Azza ve Celle'nin mucizesi tahakkuk edecek ve o kalkıp katilin kim olduğunu söyleyecek ki en nihayetinde böyle de oluyor. 73. ayeti kerimeye kadar bu detaylı bir şekilde izah ediliyor. Yani bugünkü tefsirimizin zaten Ayet no'ları 67 ile 73'ü ihtiva eder. Ve ben 67, 68, 69 yerine genelde ineğin rengi, cinsiyeti, keyfiyeti üzerinde durduğu için burayı ne yapıyoruz? Genel çerçevede incelemeye çalışacağız inşallah. Olay böyle gelişiyor Kerim kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Musa aleyhisselam diyor ki Allah sizden onların isteklerinin ardından, akibinden Diyor ki Allah inek kesmenizi istiyor. Subhanallah. Reaksiyon şu. Lütfen dersimizin belki de yarısının hacmini kapsayacak bir ifade zikrediyorum şimdi. Lütfen. Diyor ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Ciddiye almadılar Musa Aleyhisselam'ın. Allah Azza ve Celle'nin peygamberi vasıtasıyla kendilerinden talep ettiği hususu ciddiye almadılar. Önemsemediler. Çünkü 70. ayet-i kerimeye de baktığımız zaman ineğin cinsiyeti, keyfiyeti, rengi sorular üstüne sorular. Bahaneci zihniyeti işlemiştik. Üretti de üretti beni İsrail kesmemek için. Hatta şöyle bir ifadeyi 70. ayet-i kerimeye açın rast gelirsiniz. Diyor ki inşallah keseriz. İnşallah doğru yolu da bir gün buluruz. İnşallah yapanlardan olmayı ümit ediyoruz ifade bu. İlk önce birinci basamak neydi? Alaya aldılar. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla gönderdiği emri ciddiye almadılar. Sen bizle dediler, dalga mı geçiyorsun? Biz senden ne istiyoruz zımnen? Ha? Biz senden ne istiyoruz? Sen bize ne diyorsun? İnek kesmekten nereden gitti? Nereden çıktı? Böylelikle bu ayeti kerime bunun üzerinde ziyadesiyle duruyor. Kısacası şu, bize öğretisi. Beni İsrail, dünyalarının ve ukbalarının saadetini temini için gönderilen bir peygamberin emrini, daha doğrusu Allahu u Azimuşşan'ın peygamberi vasıtasıyla istediği bir talebi ciddiye almadılar. Önemsemediler. Vallahi vahim. Ciddi bir mesele. 67'den, 73. ayeti kerimelere böyle dikkat nazarıyla baktığımız zaman kerim dostlar bize bu 6 7 ayeti kerimenin iki tane barizleşen öğretisi var. Bugün bunu konuşacağız inşallah Rahman. Azık olarak da bunları alıp çıkalım inşallah. iki tane öğretisi var. Bu ayetlerin içerisine sığdırılmış. Bizlere bahşedilmiş daha doğrusu. Bir, Allah Azza ve Celle'nin, dedim ya, insanlığın saadetini temin etmek için gönderdiği risaletin sahibi peygamberleri ciddiye alacağız. Onların taleplerini önemseyeceğiz. İgnor yapmayacağız. Kulak arkası etmeyeceğiz. Bizden bir şey istedilerse, Vallahi onlar bizimle huzuva yapmaz Onlar bizimle alay etmez Çünkü onların var olmasının bir tek sebebi vardır İnsanlığın hem dünyasına hem de ukbasının saadetini temin etmektir Bu ayetlerin en büyük öğretisi neymiş? Bir Resullerin ve özelde bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin taleplerini, emirlerini ciddiye alacağız. Onlar bizimle alay etmez. Allah bizimle dalga geçmez. Tırnak içerisinde yerimizi bileceğiz. İkinci öğreti, dedim ya 70. ayeti kerimede geçen bir ibareden aldım bu öğretiyi, öteleyici, inşallahcı olmayacağız. Kılarım inşallah. Yaparım inşallah gün gelir bakarsın vermiş inşallah bu bizim maalesef birazdan da konuşacağız bize yerleşmiş yerleşik hale gelmiş öteleyici bir inşallah zihniyetinden bu ayetlerin inşallah ikramıyla kurtulacağız dostlar. Allah bize kolay kılsın. Şimdi birinin birinci maddenin üzerinde duracak olursak ne demiştik? Resullerin ve özelde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın taleplerini önemseyeceğiz. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Böyle bir iş mi olur? Şimdi konjektürde bu mu gerekir? Yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden bir şey istediyse vallahi bu senin hayırınadır Ciddiye alacağız. Şu aklıma geldi. Kerim kardeşlerim ikinci dersti eğer hafızam beni yanıltmıyorsa orada ziyadesiyle üzerinde durmuştuk ben hatırlıyorum ama inşallah bu konu mevzu bahis oldukça 180 defada olsa belki tekrar edeceğiz çünkü tam böyle yerine oturan bir örnek hatırlayın ikinci derste Musa aleyhisselamın sihirbazlarla olan bir diyaloğunun üzerinden bir teslimiyet örneğini anlatmıştım. Hatırladınız mı kardeşlerim? Hani sihirbazlar Firavun'un elemanı olarak insanlığın kurtuluş risaletini getiren bir peygamberi tahrif etmek için onu ortadan kaldırmak için tabiri caiz ise onu yok etmek için mücadele safında yer alan Firavun'un Elemanlığını yapan o sihirbazların 3 dakika 5 dakika 1 saat içerisinde nasıl bir teslimiyet örneğini gösterdiğini gösterdiklerini anlatmıştık. Hatırlayın bir de şöyle üçgen formülümüz vardı. Mucize insanda acziyeti doğurursa hiç kuşkusuz acziyet insanda teslimiyeti doğurur. Mucizeyi hissettin, aciz olduğunun farkındalığında oldun bu hiç şiposiz teslimiyeti beraberinde getirir sihirbazlardan bu örneği vermiştik Musa aleyhisselamın elindeki asanın sihir değil de kudreti ilahinin üstün yüce bir mucizesi olduğuna tanık olduklarında ne dediler amennâbi rabbil Alamin, rabbi musa ve Harun. Vallahi bunu dediler. Biz dediler alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyoruz. Çünkü bu Allah katında bir mucizedir. Mucizeye şahit aklını hipetoya vermediysen eğer acziyeti acziyette teslimiyeti doğurur. Firavun dedi ki ben sizin Rab değişikliğinize izin verdim mi ki saf değiştiriyorsunuz? Dedi ki sizi çaprazlamaya keserim. Dediler ki kes. Subhanallah. Bakınız peygamberi onlara o esnada alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmeyi emretti ettiler. Ondan daha üstün bir varlık olmadığına iman etmelerini istediler. Ettiler. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyorsun? Daha dur bakalım biz kaç dakika oldu hele bir Müslüman olalı. Demediler. فَقْدِمَا <gülüyor> qadin İnnma takdi diye hayat-ı dünya. Bunu söylediler. Sihirbazların ağzından dökülen bu güzelim cümleler ayette yer buldu kendisine yer. Dedi ki Firavuna yap ne yapabiliyorsan. Sen ancak bu dünyada hükmedebilirsin. Senin sözün ahirette geçmez. Subhanallah. Mucize aziziyeti aziyette teslimiyeti doğurur. Peygamber'e laikî ile ve olması gerektiği gibi itaat ettiler. Bu bana yani bu ayeti kerime bana ilk önce bunu hatırlattı. İstedim ki sizlerle tekrar belki ikinci derste işledik. Defa eten yeri geldi işledik ama hatırlatmak adına ki Allah fazekkir inne faul mu'minin. Hatırlat çünkü hatırlatmakta mu'minlere fayda vardır buyuruyor. Peygamber yalan söylemez. Peygamber alay etmez. Beni İsrail böyle algıladı. Böyle reaksiyon gösterdi. Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam onlardan bir iş yapmasını emretti. Onlar da dediler ki sen bizle alay mı ediyorsun? Sen madem peygambere iman ettin, onun getirdiği her şeye ne diyeceksin? Âmenne ve saddıkne ala aynine. Sina dediği gibi Arapların başın ve gözüm üstüne. Çünkü sana haberi getiren senin iman ettiğin peygamberindir. Sen onun sözüne güvenmeyeceksin de kime güveneceksin? Sen onun emrine itaat etmeyeceksin de kimin emrine itaat edeceksin? Ama bunların hepsi o bahanecilik, anlayışı, zihniyeti var ya onların ürünü. Ama dedik ya peygamber söylüyorsa tasdik edeceksin, iman edeceksin. Şu örnekle daha da pekiştirilmiş Allah konumuzu. Atasözünde, Arapların atasözünde kendisine yer bulmuş. Ama uzunca bir hikaye. Uzunca bir hikayenin ardından Araplarda da atasözü haline gelmiş. İlk önce, İnşallahı Rahman, sözünün metnini okuyacağım, ondan sonra bu atasözünün nereden geldiğinin hikayesini anlatacağım ki, meselemiz neydi? Peygamber sizden bir şey istediği zaman itaat edeceksin, edeceğiz, ciddiye alacağız, alay etmeyeceğiz. Bizle alay edindiğinde zannetmeyeceğiz. Söz şöyle, kerim dostlar. Kalet haze mi fasadku bu hazami bir şey söylerse hazami özel bir isim bir isim yani bu İda Kalet haze mi Eğer hazami sizden bir şey isterse size bir şey söylerse fasatku onu tasdik ediniz onu onaylayınız onu ciddiye alınız itibar ediniz bu fe innal kaule çünkü söz Hazami'nin sözüdür. Bu bir atasözü. Nereden gelmiş? Şuradan gelmiş kardeşlerim. Yani peygamberin ifadesi, söylemleri, emirleri, talepleri bizim nazarımızda alay konusu olursa Allah korusun akıbet Hazami'nin köyü gibi olmasın diye anlatıyorum. Bize ders olsun diye anlatıyorum. Hazami diye bir kadın yaşarmış köyde. Köyün birisinde bir yerde. Ama bu kadının en bariz özelliği gözlerinin kimsenin göremeyeceği uzaklığı görebiliyor olması imiş. Hani böyle keskin görücüler mi denir? Böyle şahin gözlü derler ya yani normal insanların göremediği uzaklığı görür imiş. Vazifesi de her gün köyün etrafını, dağları, bayırları bu şekilde gözetlemek. Bu kadının işi o. Gelmiş hemen köyün emirine haber vermiş. Demiş ki, uzaktan bir yığın asker köyümüze doğru geliyor. Baskın yiyecekler. Hemen teçhizatı hazırlamışlar. Taktikler, stratejiler. Ve yıllar yılı Hazami'nin köyü hiçbir işgalden, Yara almadan ne olmuş? Kurtulmuş. Yani yara almamış. Hep o Hazami'nin uzaktan üzerlerine gelen askerleri gördüğü ve vaktinde haber ettiği için. E, müthiş bir imkan. Çok iyi bir fırsat yani o köy için. Bir gün Hazami yine köyün emirine koşarak gelmiş demiş ki Ya emir ya emir ağaçlar üstümüze üstümüze geliyor demiş Allah Allah ben demiş üstümüze yürüyen ağaçlar görüyorum demiş ki Hazami kredini doldurma istersen ağaç yürür mü demiş ya demiş ki ben bugüne kadar size yalan söylemedim gördüklerimde çıktı demiş ki üzerimize yeşil yeşil ağaçlar geliyor Demiş ki Hazami, bundan sonra bu köyün işine karışma. Sen insan geliyor dedin itibar ettik. Asker geliyor dedin itibar ettik. Ne bileyim, ordular geliyor dedin itibar ettik. Ama ağaç yürümez demiş Hazami. Kitlemişler Hazami bir hücreye. Aradan iki saat, üç saat geçmeden köy yerle yeksan. İşgale uğramış, baskın yemiş köy. Ondan sonra Hazami'nin kapısını açmışlar. Demişler ki Hazami... Senin ağaçların hakatan arkasında askerlerle geldi demiş. Şimdi Hazami söylüyorsa tasdik edin diyor. Çünkü söz Hazami'nin sözü. Şimdi sözün sahibi peygamberse, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberse, senin hem dünya hem de ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiş bir peygamberse tasdik edeceksin ciddiye alacaksın. Resul'ün sana müjdesiyle, telkiniyle, emriyle, talebiyle dalga geçmeyeceksin. Dalga geçersen akibetin kim gibi olur? Hazami gibi olur. Hazami'nin köyü gibi olur. Şimdi bunu beni İsrail'in üzerinden gördük. İtaatsizliği, ciddiye almamayı. Ama İstedim ki birileri de çıksın, bizlere misafir olsun, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, ifadeleri, çağrısı nasıl ciddiye alınır, bize anlatsın. Kim anlatsın? Kim misafir olsun bize? Çok güzide bir sahabe inşallahı rahman anlatsın. Bize bir peygamber bir talepte bulunduğu zaman ona nasıl icabet edilirmişin örnekliğini Sa'd İbni Haysem'e radıyallahu anh anlatsın. Sa'd İbni Haysem'e. <gülüyor> Uzunca bir anekdotu vardır radıyallahu anh'ın ama öncesi bizi konumuzla direkt ilişkisi olmadığı için oraya atlıyoruz. Saat ibn Haysem'e çok geç evlenen bir sahabedir. Yıllar sonra evlenmiştir. Ve takdiri ilahi ki Saat İbni Haysem'in de yıllar yılı çocuğu olmamıştır. Subhanallah. Ve bir gün evindeyken çok geç evlenen ve yıllar yılı da çocuğu olmayan Saad İbni Haysem'e hanımının hamile olduğu haberini alır. Müthiş bir sevinç. Tabi müjde eve hakim. Orada Bilal radıyallahu anh Bedir gazvesinin ilanını verir. Bedir'e asker o arada Bilal radıyallahu anh'ın çağrısını duyan Saad İbni Hayseme hemen üzerine zırhını giyer, kılıcını kuşanır, Bedir gazvesi için hazırlık yapar Hayseme. Babası Saad İbni Hayseme'nin hazırlık yaptığını görünce der ki evlat nereye? Der ki baba, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırıyor Der ki evlat Bir evden bir kişiyi gitse olmaz mı? Yıllar sonra evlendin Ve yıllar sonra senin çocuğun oldu Çocuğun olduğunu ilk duyduğun günde Evinde kalsan da ben gitsem Bir dahaki gazveye de ben kalsam sen gitsen olmaz mı? Bu arada Bilal çağırıyor. Bilal radıyallahu an Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını nida ediyor Müslümanlara. Ama Sa'd İbni Haysemen'in cevabına bakınız. Allah bizlere de böyle cevaplar vermeyi nasip etsin. Amin kardeşlerim. Diyor ki vallahi baba ben Bilal'in şu sesini duyduğum andan itibaren ne senin... Ne hanımımın ne daha yeni öğrendiğim karnındaki bebeğimin ne de başka birisinin vallahi sesini işitmiyorum. Vallahi babacığım şu an duyduğum ve önemsediğim ciddiye aldığım tek şey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihat çağrısıdır. Vallahi baba şunu bilesin. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihat çağrısının dışında şu an hiçbir şey önemsemiyorum. Eşimin karnındaki bebeğimi dahi baba. O Saad İbni e Bedir'e katılmıştır. Şimdi Beni İsrail'in tablosunu canlandırın. Bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Önemsemeyen bir tavır Belki hayatında duyabileceği en müjdeli haberlerden bir tanesine şahit olan Saad İbn Hisam'a gibi ortaya konan bir tavır. Allah bizlere böyle anlayışlar ikram etsin aziz dostlar. Şimdi 67. ayeti kerime bu şekilde. Yani peygamberin neydi? Birincisi resullerin özelde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini, taleplerini ciddiye almak nasıl ciddiye alınırmış kim öğretti Saad İbni Haysema radıyallahu an dedim ya 67'den 73'e kadar bu ayetlere bu şekilde kombinasyonlu bakarsak muhterem hazirun ve onların üzerinden öğretileri alırsak dedik birincisini öğrendik İnşallah Allah azıh edinebilmeyi nasip etsin İkincisi ne demiştik öteleyici inşallahçı zihniyetinden kurtulmak. Benim bu söylediğimden ne kastettiğimi anladınız mı Kerim kardeşlerim? Yani öteleyici inşallahçı olmaktan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Bu bir handikap. Doğru mu? Bu bir handikap. Geçenlerde bir istatistik vermiştim hatırladınız mı? %99'u Müslüman olan bir ülkede ve %90 küsur Kur'an bulunan evlerde namaz kılanların sayısı oranı %40 küsürler Soruyoruz. Kardeşim namaz kılıyor musun? Cevabı söyleyeyim mi? Kılacağım inşallah. Kardeşim bizim çok ciddi bir problemimiz var. Bugün Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah Azza ve Celle'nin sözü geçmiyor. Bizim hayatımızı Allah yaratmış olmasına rağmen Halik olan Allah'ın sözü geçmiyor. Diyorum ki kardeşim büyük bir cenaze var. Hocam tuttu, kardeşlerim tuttu, ağabeylerim tuttu ama kaldıramıyoruz. Şunun ucundan tutar mısın? Gel gel. Şu mükellefiyetten sen de kurtul. Vallahi kaldıramadık kaldırsak gelmeyiz zaten. Cevap? Kaldıracağız inşallah. Bir gün olacak inşallah. İşte Beni İsrail 70. ayeti kerimede aynen Musa Aleyhisselam'ın üzerinden Allah'a cevabı şu. İnşallah bizi yapanlardan bulursun. Handikap mı? Büyük bir handikap. Bu öteleyici olmaktır. Az önce bakın ayet-i nasıl harmonize edilmiş. Birbirleriyle ciddi manada ilişkisi var. Peygamber aleyhissalatu vesselam senden kulluk sözleşmenin gereği bir hususta bir şey istiyor. Sen öteliyorsun. Hatta ötelemeyi de süslüyorsun. Hangi kelimeyle İnşallahla öteleyici inşallah çok çok ciddi manada bir handikap. Ama ben soruları sordum ve sesli soracağım inşallah. Buraya aldığım soruları harfiyen moda mod okumak istiyorum. Şimdi öteleyici inşallah zihniyetini anladıysak bu ciddi bir hastalık ve Allah korusun ciddi arızalar çıkartabilecek bir hastalık. Ya bir düşünün, tasavvur edin. Siz Allah'ın Allah Azza ve Celle'ye kulluk etmek vazifesiyle bu dünyaya gönderilmişsiniz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sizin gönderiliş gayeniz ve maksadınız bu. Ama sizden kulluğun gereği bir şey istenecek. saat İbn-i aksine öteleyici olacağız. Bu bir handikap. Bu ciddi arızalara beraberinde getirir. Şimdi Beni İsrail 72-73'lere bakalım ayeti kerimelere. En nihayetinde ineği kesti mi? Kesti. Sarı mı olacak? Kırmızı mı olacak? Cinsiyeti ne olacak? Kilosu kaç olacak? Kesti mi? Kesti. Ama Allah Az azza ve Celle diyor ki ayeti kerimeden neredeyse kesemeyeceklerdi. Allah'a bakar. İşte bu ayetin en büyük öğretisi bize bu olacak. Neredeyse Kesemeyeceklerdi. Yani öteleyici inşallah anlayışında olanların yarına fırsatları olmayabilir. Kerim kardeşlerim. Şöyle sorular sordum. Dedim ki yarınla garantimiz var mı ki biz Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden talep ettikleri şeyleri öteliyoruz? Var mı? Bir dakika sonrasına yok. Aldığımız nefesi geri veremeyecek, verdiğimiz nefesi de geri alamayacak konusunda garantimiz var mı? Vallahi yok. Öteleyici zihniyet ve anlayış Müslüman'ın haslatlarından değildir. Ya yarın çok geç olursa, hani, bunu da akidevi manada değerlendirmeyin istirham ediyorum ama, Azrail'le kimsenin pazarlığı yok. Kimsenin acelini takdir etmek ve saatini bilmek gibi bir lüksü yok. اِذَا جَاءَ la فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً la يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir an ileri, ne de bir an geri. Onu takdir eden Allah'tır. Öyleyse bu perspektiften bakın muhterem Hazirun. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir şey istemiş. Vallahi onu yapma konusunda öteleyici olursanız inşallah bir gün yaparız ya. Halimiz vaktimiz bir yerine gelsin hele dersek yarın çok geç olabilir. Çünkü bizim ölümümüzün ne zamanlığına dair bir garantimiz ve garantörlüğümüz yok. Ölümle pazarlığımız olmadığına göre öteleyici inşallah zihniyeti bir handikap. Allah bizlerden beri etsin. Fıkra olması münasebetiyle buraya konu olarak almaya çalıştım ve paylaşacağım inşallah. Dedim ya fıkra olduğu için paylaşıyoruz. Yoksa akidevi manada değerlendirildiği zaman kesinlikle İyirab'da mahalli yoktur. Onun da altını anlatmadan önce çizmiş olayım inşallah. Öteleyici anlayışa, eceli de öteleyemeyeceğimize göre bunu anlatmak adına güzel bir örnek diye düşünüyorum. Hocanın bir tanesinin Azrail'i görmek gibi bir kabiliyeti varmış. İşte dedik ya fıkra yani... Böyle bir kabiliyeti varmış hocanın. Tabi dedim ya akidevi boyutta bunun hiç irabla mahalli yok ama öyle bir hasleti varmış bizim hocanın. Bunu da belli etmemeye çalışırmış ama bir gün bir hastaya dua etmesi üzerine çağrılmış bir eve bakmış bakmış Yasinler okunuyor, sureler okunuyor, dualar yapılıyor. Demiş ki hoca Allah her şeyin en iyisini bilir de demiş Azrail demiş hastanızın ayak ucunda şimdi turp gibi kalkıp demiş inşallah sağlığına kavuşacak. Tabi kimse ciddiye almamış ve en nihayetinde hakikaten de hasta daha hoca odayı terk etmeden sağlığına kavuşmuş gitmiş. Başka bir hasta böyle bir haslet sormuşlar hocaya demişler ki hocam ayak ucu dediniz ama demiş ha demiş baş ucu olursa demiş sıkıntı. Yani eğer ki Azrail hastanın baş ucundaysa ölüm yakındır. Allah bilir de tabi demiş. Tabi böyle bir özelliğini öğrenince komşu sağa sol kim hasta grip oldu hocayı çağırıyor. Hocam bir bak hele Azrail ayak ucunda mı baş ucunda mı? Tabi geliyor bir gribe enfeksiyon geçiren bir hastaya da bakmış ki Azrail baş ucunda duruyor. Demiş ki Kötü bir haberim var demiş. Yasin'leri falan okumaya devam etmeyin. Çünkü Yasin'in bitmesine kalmayacak buymuş. Ve hakikaten de hasta ölmüş. Gel zaman git zaman bizim, hosta, bizim hoca Azrail ucunda mı, ayak ucunda mı bununla meşhur olmuş. Ama ömür bu devam ediyor. Bu sefer hastalanan bizim hocanın kendisi. Hasta yatağında yatıyor. Tabii ciddi bir hastalığa yakalanmış. Bir ayak ucuna bakıyormuş. Azrail'i göremiyor. Bir baş ucuna bakıyormuş. Azrail'i göremiyor. Evladını çağırmış. Evlat demiş bir gel hele bir. Sen de az çok benimle beraber bütün hastalara gittin geldin. Yani elime almak üzeresin. Bir bak demiş. Ayak ucuna baktım Azrail'i göremedim. Baş ucuma baktım göremedim. Herhalde hastalıktan. Bir bak hele demiş şu Azrail nerede? Baba demiş. Vallahi Azrail demiş baş ucunda. Ayilmiş kulağına doğru demiş evlat çaktırmadan demiş şu yatağın demiş ucundan tut da bir çevirelim. <gülüyor> demiş ki öteleyebilirsek demiş şu Azrail'in ayağımızdan başucumuza gelmesini sağlayalım demeye kalmadan bizim hoca inna lillah olmuş. En nihayetinde kendisi için takdir edilen ecelin önüne geçememiş. Dedik ya fıkra olması münasebetiyle anlattık. Ama hakikati şudur. Bundan öncesinde ayeti kerime okudum. Eğer جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقيمون. O geldiği zaman ne bir an ileri ne de bir an geri kalacaktır. Allahu Azimuşşan'ın takdir ettiği ecel geldiği zaman senin bu hayatta ilişkin kesilecektir. Eğer ki sen bir de Allahu Azimuşşan'ın ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in senden kulluk adına istedikleri şeyleri öteliyorsan ve de bunu inşallah'la süslüyorsan, güzelleştiriyorsan Vallahi yarın çok geç olabilir. Çünkü bizim, altını çiziyorum, kara kalemle çiziyorum, bizim gelen ecelimizi ötelemek gibi bir lüksümüz yok. Yarın çok geç olmadan bir an evvel aceleci anlayışla Allah'ın ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediklerini yerine getirmek durumundayız. Bu konuyla alakalı olarak çok şeyler söylemek mümkün. Öteleyici anlayış dedim ya bir handikap. Allah ve Resulü bizden bir şey istedi. Onu Allah'ın ve Resulünün razı olacağı aciliyette. Çünkü bir saniye sonramıza bir dakika sonramıza aldığımız nefesi veremeyecek. Verdiğimizi de geri alamayacak konusunda bir garantimiz yok. Öyleyse ölçü şu. Sefsirul Furkan'ın bugünün azı olsun. Eceli ötelemek gibi bir lüksümüz yoksa, bizden talepleri de ötelemek gibi bir lüksümüz olmamalı. Aciliyetçi olmalı. Allah'ın emirleri konusunda ciddi ve aceleci olmalı. Ne yapabilirim? Allah benden böyle bir şey istediyse, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden böyle bir hususta, böyle böyle bir iş talebinde bulundu ise ben bunu en kısa zamanda nasıl yapabilirim Müslüman bunun tedirginliği içerisinde olmalı az önce dedim ifade etmeye çalıştım namaz kılıyor musun kardeşim hayır niçin kılacağım inşallah kardeşim bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyor Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün geçmemesi için Resul sallallahu aleyhi ve sellemin miras bıraktığı hilafet olmazsa olmaz tut şunun ucundan inşallah kaldıralım dediğimiz zaman inşallah en kısa zamanda aranızda ben de olacağım. İşte bu öteleyici inşallah zihniyeti ciddi bir maras kardeşlerim. Ama bitirmek istiyorum yavaş yavaş. Şimdi eceli öteleyemiyorsak Allah azze ve celle'nin taleplerini de ötelemememiz gerektiğini yine bir sahabenin üzerinden inşallahü rahman paylaşmak istiyorum. Medine'nin 8. 9. yılı kardeşlerim. Vallahi bir sahabe paylaşacağım birazdan. Subhanallah. Belki birçoklarınızın bildiği, belki bazılarınızın ilk defa duyduğu bir isim. Ama bu sahabeden Allah razı oldu. Resulüne müjdeledi çünkü. Yaptığı tek şey Allah azza ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinden istemiş olduğu şeyi yapma konusundaki azmi. Aceleciliği. Öteleyicilikten ziyade ben Allah azza ve Celle'nin bu emri Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebi noktasında neredeyim? Ne yapabilirim? Bu sahabeyi anlatacağım. Medine'nin 9. yılı. Bize misafir olacak kahramanın adını söyleyeyim. Sahabe Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh. Duymuş muydunuz Kerim kardeşlerimi? Ulbe Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Ali İmran suresi 92. ayeti kerimeyi okur. Hazırlık tebük hazırlığı. Tebük gazvesine hazırlık. Allah'ın Resulü Bilal'e nida etmesini ister tebühe hazırlık yapın. Normal gazvelerin nidasından Bilal'in ayrı bir nidası vardır. Malı olan infak etsin. Kıtlık var. Büyük bir gazve olacak, paraya, pula, tecihizata ihtiyaç var. Tamam Tamam. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ali İmran suresi 92. ayeti Celileyi okur sahabelerine. Hepinizin belki birliği bir ayet. Okumaya çalışayım inşallah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ bir iyilik takva Allah'ın razı olduğu kulluk formatına erişemezsiniz böyle bir kimse olamazsınız ta ki sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça sahabeler Allah'ın Resulü'nün bu talebini duyar tebbiye hazırlık vardır Osman radıyallahu anh gelir ne yapar Elinde avucunda ne varsa verir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Talha bin Ubeydullah gelir. Neyi var neyi yoksa hurmalıkların iyisinden kötüsüne kadar ne varsa Talha bin Ubeydullah. Çünkü en çok sevdiğidir. Sevginin ölçüsünü tarifleyebilir misiniz? Yani bu ayeti kerimede sevdiklerinizden infak etmedikçe diyor ya. Bir ölçü vereyim mi? Verdiğiniz zaman içinizin cız ettiği şeyler. Böyle bir düşecek. Cız diyecek yani. Talha bin Ubeydullah iki bahçesini de vermiş. Cız demedi mi? Vallahi dedi. Ama mefhumları onun cızının hissettiğinin önüne geçti. Geldi. Zübeyir bin Avvam geldi. Dedi ki ya Resulallah... Benim elimde ne varsa senin olsun. Ben ehlime sadece Allah'ı ve Resul'ünü bıraktım. Allahu akbar. Çünkü en çok sevdiği şeyleri veren veriyor. Ulbe sahabeler içerisinde düşün not olarak en fakirlerden bir tanesi. Yok. Elinde avucunda Ulbe İbn-i Zeyd radıyallahu anh hiçbir şey yok. Talhaya bakıyor, yığıyor Allah'ın Resulü'nün önüne ne varsa. Zübeyir bin Avvam geliyor, yiyor. Ama Ulbe bu ayete muhatap olmak istiyor. İstiyor ki sevdiğinden o da bir şeyler verebilsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Rasulallah beni bilirsin vallahi verecek hiçbir şeyim yok. Diyor ki Ulbe biz seni tanıyoruz. Diyor ki ya Rasulallah benim acaba sevdiğim... Verdiğim zaman, infak ettiğim zaman içimin ciz edeceği hiçbir şey yok mu ya Resulallah acaba? Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Yok yani. Ulbenin hiçbir şeyi yok. Ulbe gider eve. Ama bu ayeti hıfz eder. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّونَ Sevmediğiniz şeylerden içinizin ciz ederek vermediğiniz var ya o. O şeyler infak etmediğiniz müddetçe birre erişemezsiniz. Abdest alır, huzuru ilahiye durur. Der ki ya Rabbi, keşke benim de verdiğim zaman içimin böyle ürpereceği, acıyacağı, sevdiğim şeyler olaydı da senin yolunda vereydim ya Rabbi. Ama vallahi yok. Yok yani. Secdeye kapanır ölbeye secdeden namazını bozmak pahasına da olsa kalkar der ki Allah'a kasam ederim ki Allah'ın yoluna neyi infak edeceğimi buldum bu sefer sevinç göz yazıları dökmeye başlar ulbe sorsam salona desem ki sizce ulbe Allah yolunda neyini infak etti Ulbe'nin ifadelerini inşallah buraya anlatmaya çalışayım. Diyor ki ya Rabbi onlar verdi ya ben bu ayete ben nasıl muhatap olacağım? Soru bu. Ulbe bununla yatıyor, bununla kalkıyor. Buldum dedi kalktı. Dedi ki Rabbime neyi infak edeceğimi buldum. Dedi ki ya Rabbi sen bilirsin. İnneke entes semî'ul alim, Sen duyuyorsun. Görüyorsun ve bizim her halimizi biliyorsun. O asırı, koulum aijharubi. İnnehu aleyimun sudur. Sen içimizi de dışımızı da biliyorsun ya Rabbi. Kardeşlerimizin içerisinde yeri geldiği zaman zenginlik ve fakirlik mevzusu açıldığında Fakirliğimden ötürü beni rencide eden kardeşlerim oldu. Ve ben biliyorum ki yevmil kıyamede bu bir haktır. Ve senin bana vereceğin bir haktır. Yani ben fakirim ama onurlu birisiyim ya Rabbi. Bunu sen biliyorsun. Ya Rabbel Alemin sen şahit ol ki ben bu ayetin muhatabı olmak istediğim için ahirette almayı arzuladım. onurunu Allah yolunda infak ediyorum. onurunu Allah yolunda infak ediyor. Bir soru sorayım mı size? Siz hiç onurunu Allah yolunda infak eden bir sahabe duydunuz mu? Ben ilk defa duyuyorum. Ben ilk defa anlatıyorum. Gider mescide, sabah namazında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Der ki bu gece kim yüklü miktarda infakta bulundu? Bizim ol beden ses çıkmaz. Ne bilsin mübarek? Onurun Allah katında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın bizzat haber vereceği infaklar arasına geçeceğini ne bilsin? Ses çıkmaz. Allah'ın Resulü ikinci defa sorar. Der ki bu gece bu Allah Azza ve Celle'yi memnun etmiş, yüklü miktarda infakı kim yaptı? Ulbeden yine ses yok. Üçüncü defasında baktı ki, sahabelerden kimseden ses yok. Ya Resulallah, ben bir infak yapmaya yaptım da, senin dediğin manada yüklü miktarda değil vallahi. Der ki Ulbe, senin onurunu Allah yolunda infak ettiğini Allah bana haber verdi. Sen, لَنْ elul bir حَتَّةٌ فِي قُوَ ayetinin bizzat muhatabı oldun. Bu sana yetmez mi Ulbe? Der ki, ya Resulallah, vallahi yeter. Öteleyici zihniyet nere? Şunu diyebilir miydi Ulbe? Soruyorum. İstirham ediyorum, siz cevap verin. Ben değil. Ulbe şunu söylemeye en müsait sahabe değil miydi? Ya Rabbi vallahi durum malum. İnşallah elimize geçerse veririz. Vallahi ondan münasibı da yoktu. Ama onurunu ahirette almayı amaçladığı, kul hakkı olarak eline verilecek hakkını, aidatını, aidiyetini bu ayete muhatap olmak için, amel etmek için Allah'ın yolunda infak ettiyim. Demek ki ayete böyle muhatap olmak lazım. Kes diyorsa, keseceksin. Yapma diyorsa, yapmayacaksın. Allah ve onun Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem de bizden ne istediyse, yapacaksın. Ötelemeyeceksin. Bu ayetin muhatabı olarak ben, varsa satlık bir onurumuz, Gerekirse onumuzu onurumuzu infak edeceğiz. Ama derdimiz Allah'ın ayetinin muhatabı olabilmek. Okunduğu zaman lebbeyk, Allahumme lebbeyk diyebilmek. Allah bizi o zümrelerden olmayı nasip ve müessir kılsın. Allahu azimü şan söylediklerimizle amil ve dinlediklerimizle de amil olmayı bizlere nasip olmaya müessir Rab'bim bizr'a hakka hak bilip hakka ittiba, batıl da batıl bilip batıldan iştinaf edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Allahu azimü azimü hepinizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.